Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Faks numaramız yeni alan kodu 212 232 32 19. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim bugünkü konuklarımız Faruk Göksu şehir plancısı ve Sıla Akalp stratejik tanıtım tasarım yöneticisi ve şehir plancısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Evet Sıla Hanım sizinle 2011 yılının Eylül ayında bir program yapmıştık. Faruk Bey sizinle de hemen bir sene sonra Ağustos 2012'de. Evet. Şimdi 2013'e geldik. Bütün bilgilerimizi yeniden tazeleyelim. Çünkü e, çok fazla sayıda konuşmamız gereken konu var. Kısaca özetlemek gerekirse e, kentsel dönüşüm nasıl olmalı? Stratejik yaklaşım nedir ee, Belki dünyadaki örneklerden de bahsedeceğiz. <Gülüyor> keza uzlaşma yönetimi ve kentsel dönüşüm ee, bugünlerde son derece önemli bir sözcük uzlaşma. Çünkü siyasette de barış sürecinde de hemen hemen her konuda evet. önümüze gelen anayasa çalışmalarında keza önümüze gelen bir konu. Ve kentsel dönüşümde de hep karşı karşıya kaldığımız ee, önemli sorunlardan konulardan birisi bu. Ee, bir de tabii e, son programdan bu yana gerçekleştirmiş olduğunuz tasarım atölyesi Kadıköy kısaltılmış adıyla tak ona ilişkin bilgileri de rica ediyoruz. Ama öncelikle e, kentsel dönüşüm konusuna nasıl yaklaşmamız lazım? Bir kentsel strateji dediğimiz zaman neyi anlamamız gerekiyor? Park Bey sizden rica ediyorum. Evet teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, öncelikle bu kentsel dönüşüm tanımını bir kez daha yapmamızda yarar var diye düşünüyorum. Ee, uzun yıllardır özellikle 99 Marmara depreminden sonra e, kentleşmemizin gündeminde olan çok önemli bir e, kavram bu. Ee, e, ve bu kavramı e, sevenler var sevmeyenler var. Özellikle bu kavramı kullanmayıp seçim kazanan, kullanıp seçim kaybeden, kaybeden. politikacılarımız var. Biz e, uzun yıllardır kentsel dönüşümle ilgileniyoruz. Ankara'da 1999 yılında başlayan bir kentsel dönüşüm yolculuğumuz var. Ankara Portakal Vadisi ve Dikmen Vadisi projeleri. Bunlar e, Türkiye'nin e, ilk kapsamlı dönüşüm projeleridir. Tabi bunların detaylarını konuşmayacağız herhalde. Şöyle bir tanım taraması yaptık biz. Özellikle yurt dışı örneklerini de alarak kendi deneyimlerimizi de ortaya koyduğumuzda en beğendiğimiz tanım şu. Kentsel dönüşüm gayrimenkul geliştirme değildir. Gayrimenkul geliştirme piyasa güçleriyle olur. Kentsel dönüşüm ise kamu desteğine gereksinimi olan toplumsal ve ekonomik bileşenleri de içeren uzun vadeli eylemler bütündür. Şimdi bu tanımı çok seviyoruz. Bu gözlükle baktığınız takdirde Türkiye'de özellikle İstanbul'da yapılan projelerin pek çoğu hatta %99'u diyebilirim gayrimenkul geliştirme projesidir. O nedenle bu içeriğin, içeriğin içerikte uzmanların Özellikle akademiyanın bir şekilde uzlaşması gerekiyor ki biz yeni kentsel dönüşüm sürecinde yeni stratejiler ortaya koyalım. Şimdi kentsel strateji ne olmalıdır diye bir soru sordunuz. Bizim uğraş alanımız zaten şirketimizin ismi de kentsel strateji. Üçüncü dönüşüm sürecinde biz üç kavramın çok önemli olduğuna İnanıyoruz ve bu üç kavram çerçevesinde bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Üçüncü dönüşüm süreci. Ee, evet onu da anlatayım. Lütfen. Şimdi Türkiye 60-70 yıllık süreç içerisinde Türkiye kentleri üç kez yıkıldı yapıldı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir dinamik böyle bir sürecin olduğunu zannetmiyorum. 60'lı yıllarla 80 arasını biz e, birinci dönüşüm süreci olarak değerlendiriyoruz. Bu süreçte ne oldu? Bu süreçte büyük göçlerle Anadolu kentleri boşaldı. Tarihi ve kültürel değerlerimiz yok olmaya başladı. Apartmanlaşma ve gece kondu tipolojisi dediğimiz ürünleri ortaya çıkarttık. Kısaca tanımı bu. Fakat 80'li yıllara geldiğimizde kentlerimizin %50-60'ını oluşturan gece konduları, tek katlı iki katlı bahçeli ee, gece kondu tipolojisini ya da yerleşimini ya bunlar yaşam alanları iyi değil diye 1981 sayılı bir yasayla hatırlarsanız rahmetli Özal dönemidir bu ikinci büyük dönüşüm seferberliği yaşandı bütün gece kondular yıkıldı yerine ıslah planları çerçevesinde 4 katlı 5 katlı 6 katlı binalar yapıldı yani düzensiz yapı yerleşmeleri ortaya çıktı şimdi geldiğimiz süreç yeni süreç bir yasa çıktı biliyorsunuz yaklaşık 8 ay oldu 63.06 sayılı yasayla afet riskli alanların dönüşümü gündeme geldi ben buna kentsel dönüşüm yasası diyorum çünkü her şeyi kapsıyor evet. şimdi bir yasa çıkardık 80'li yıllarda gece konduları dönüştürdük aradan geçen 20-25 yıllık süre sonunda ikinci bir yasa çıkartıyoruz bu sefer dönüştürdüğümüz alanların riskli olduğunu tespit edip bunları nasıl dönüştürürüz diye uğraşıyoruz. Üç kez yıkılıp yapılan bir süreci yaşadık. Şimdi burada bir nefes almamız gerekiyor. Tamam ilk iki dönüşüm sürecinin gerekçelerini çok iyi ortaya koyuyoruz. Ne diyoruz? Hızlı kentleşme dedik, göç dedik, doğurganlık hızlı dedik iş olanaklarının büyük kentlerde yoğunlaşması dedik, e, kentlerin çekiciliği dedik. Bütün bu kavramlarla bütün bu süreci açıkladık. Ama yeni süreci neyle açıklayacağız? Yeni süreci hangi kavramlarla ele alacağız ki kentleri yeniden nasıl kurgulayalım Bunlardan bir tanesi... Kentsel vizyon yani kentlerimizi sadece Türkiye'nin e, İstanbul değil e, dönüşecek kenti özellikle Anadolu kentleri de dönüşüm sürecine girdi. Kentlerimizin yeni bir vizyon çerçevesinde yeniden kurgulanması gerekli ortada. Biz bunu dikkate alarak uzun süredir 6-7 yıldır kentlerin vizyon çalışmalarıyla yol haritalarını stratejik planlarını hazırlıyoruz. Nasıl hazırlıyoruz bunu? Oradaki yerel insanlarla, valisiyle, belediye başkanıyla, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek kentin geleceği ne olmalı, hangi stratejileri ön plana çıkarmalıyız diye tartışıyoruz. Oldukça da güzel yol haritaları ortaya çıkıyor. Çok disiplinli çalışmalar Çok disiplinli bunlar. Çalışmalar. Sadece mimarların, şehir değil, bilancıların hayır, içinde bulunduğu değil. bir çalışmayla sınırlı değil. E, tüm tarafların bir şekilde temsilcilerinin yer aldığı çalışmalar. İkinci kavram. Yeni kentsel dönüşüm sürecinde Stratejik tasarım Bunu çok önemsiyoruz. Evet. Niye stratejik tasarım Kentsel tasarım tasarım demiyoruz da Niye stratejik tasarım Belki e, Sıla ona ilgili, Onunla ilgili detaylı bilgileri biraz sonra verir Kentlerdeki sorunlar O kadar yüksek ki O kadar çok ki Bu sorunları çözmek için Strateji üretmemiz lazım Bu stratejileri Ürettikten sonra bu stratejiler doğrultusunda ortaya koyacağımız planlama ve tasarım ilkeleri çerçevesinde tasarımcıların çalışması lazım. Yani yeni bir sürece giriyoruz. Yaptım olma, oldu ya da tasarımı ben yaptım olduğu dönemi bitti. Oturup beklentileri yani o projeden etkininden tüm tarafların beklentilerini alacağız. O beklentileri kentin beklentileriyle uyuşup uyuşmadığını test edeceğiz. Oradan bir strateji çıkaracağız. Ondan sonra tasarımımızı yapacağız. Bu süreç başladı. Bunu çok önemsiyoruz ve buna ilişkin çok çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü kavram uzlaşma yönetimi. Artık kentlerimiz kapasitesini doldurmuş durumda. Kentlerimizin yoğunluğu artıracak kapasitesi hemen hemen yok. O zaman... Boş arazide olmadığına göre, boş arsada olmadığına göre yaşamın olduğu alanları dönüştüreceğiz. Yaşamın olduğu alanları dönüştürmek demek insan ve vizyon odaklı uzlaşma yoluyla projeler gerçekleştirilmesi demektir. Yaşayanları bir tarafa bırakarak, o mahalleyi de Bunların adına, adına şeyler yaparak. Bu, yaparak yani yeni süreci e, bileşenlerini yeniden ele almamız lazım. Kentsel vizyon, stratejik tasarım ve uzlaşma yönetimi, üçüncü dönem, kentsel dönüşüm sürecinin bize göre, olmazsa olmaz, üç tane e, temel kavramı. Peki şu soruyu sordunuz, bunlar önemli kavramlar, bunlar farklılık yaratan e, kavramlar. Nasıl bakmalıyız, hangi yaklaşımda ortaya bakmalıyız? Zaten bu üç kavramı anlattığımda yaklaşımımız ortaya e, çıkıyor ama... Biz bu süreç içerisinde tasarımın ön plana çıkmasını istiyoruz. Birinci ve ikinci dönüşüm sürecinde maalesef tasarımcılar bu süreç içerisinde bir şekilde yer alamadılar. Kentlerimiz kimliklerini kaybetti, estetikten yoksun mahalleler yarattık, sorunları çok olan yerleşmeler yarattık. O zaman tasarımcının bu alana girmesini nasıl sağlarız? Birinci e, konu bu. İkinci konu Artık stratejik düşünmek zorundayız. Bildiğimiz klasik imar planları dışında hep konuşuluyor yüz binlik, elli binlik, yirmi beş binlik, beş binlik. Yani bu, bu planlama yaklaşımlarının ya da bu planlama kavramlarının ortadan kalkması lazım. Bunlar hep klasik planlama anlayışı çerçevesinde ortaya çıktı. Bana hep soru soruyorlar ya da duyuyoruz bunu. En iyi plan, en kötü plan plansızlıktan iyidir. Yanlış. Biz planlama yoluyla çok kötü çevreler yarattık. Klasik imar planı çerçevesinde. Ne yaptık? Mülkiyeti şekillendirdik. İşte değeri bir şekilde bir yerden bir yere transfer etmeye çalıştık. çalıştık. Yükseltmeye çalıştık. O nedenle artık bizim klasik imar planı anlayışı dışında nasıl bir yaklaşımı ortaya koyabiliriz tartışmamız lazım. Onun için mesela destek programını başlattık. İşte üç ada bir ada. İki yıl önce başlattığımız bir programdı. Amacımız neydi? Parsel bazında yaratamadığımız kamusal alanları, açık alanları, kapalı otoparkları ada bazında ya da iki üç adanın birleşmesi bazında nasıl yaratabiliriz? Türkiye kentlerinin en büyük sorunu öncelikle çözmesi gereken konu yapıların yıkılıp yeniden yapılması değil. İlk iki süreç bunu yaşattı bize. Yıktık yaptık yoğunlukları artırarak ama yollar aynı kaldı açık alanlarımız az, azalmaya başladı o zaman kentsel standartların e, iyice düşmeye başladığı bu sürecin sonunda ortaya bir yaşam kalitesi riski ortaya çıktı. Ama yasaya bakıyoruz, yapılan çalışmalara bakıyoruz. Hep bina riskini nasıl azaltırız, yapı riskini nasıl ortadan kaldırırız. Ama burada yaşam var. Bu yaşamın yeniden nasıl tasarlayacağız? O zaman tasarımı ortaya koymamız lazım. Bu yaşam alanlarını yeniden tasarlarken oradaki yaşayanlara soracak mıyız? Elbette ki soracağız. O zaman uzlaşma yönetimi e, gerekiyor. Bütün bu süreçleri dikkate alan aşağıdan yukarı bir süreci ...test etmeye çalıştık işte 3 adı bir ada dedik geçtiğimiz yıl mahalleyi yaptık mahalle çalıştaylarını yaptık tasarımcılarımız 60 tasarımcımız vardı ilk çalışmada 3 adı bir adı da mahallede 250'ye çıktı bu sene kentte Kent programını yapmaya çalışıyoruz İstanbul'un İstanbul metropolinde 39 tane Kent var. Her bir kentin farklı dinamikleri var. Bunları nasıl dönüştüreceğiz diye. Bu yıl sonunda da bir çağrı yapacağız. Bu üç deneyimin sonucunda diyeceğiz ki kamuoyuna, Akademiye ya oturalım hep birlikte düşünelim. Üçüncü dönüşüm sürecinde son şansımız bu. Bundan sonra bu yoğunluk artışlarıyla, bu yanlışlıklarla kentleri bir daha dönüştüremeyiz. Yani yepyeni inşaatlarla birlikte. De, tabii. O zaman yeni kentsel düzeni nasıl kurgulayacağız? Bunun manifestosunu yayınca Sıla sen birkaç şey, hemen bir şey aşamalardan istiyorum. bahsedebilirsin. Evet. Sıla Hanım'a geçeceğim. Bir konudaki yaklaşımınızı netleştirelim lütfen. Şimdi sizin de konuşmanızda belirttiğiniz gibi öncelikle diyelim İstanbul kentinden bahsediyoruz. İstanbul kentinin imar planı ortaya konmalı. Görüş böyle bir görüş var. Fakat sanıyorum sizin yaklaşımınız farklı bir çok yaklaşım, farklı. çok, çok farklı. farklı. Yani böyle bir e, büyük İstanbul projesi yerine e, daha lokasyona dönük, daha mahalleye dönük, bölgeye dönük bir şey mi anlamamız lazım? Bu bir çeşitliliği de barındırması için mi böyle düşünülüyor? İkisini de anlamak mümkün. mümkün. Evet. E, aşağıdan dediğimiz şey bizim mahalleleri yeniden yaratmamız lazım. Yaşam orada. Evet. Mahalle kavramları kaybolmaya başladı. İster istemez kaybolmaya başladı. Mahallelerimizi e, mahalle yapan ögeleri ortaya çıkarmamız lazım. Yapmış olduğumuz çalışmalarda mahallelerimizde meydan olmadığını gördük. Biliyoruz. Meydanları nasıl yaratabiliriz? İşte aşağı mahalle, yukarı mahalle diyoruz. İnsanların bir şekilde ee, bu yoğunluktan dolayı açık alan yaratmamız gerekliliğinden dolayı bir yerden bir yere gitmeleri gerekiyor. Bunları nasıl sağlayacağız? Yeni yaşam alanlarını, can damarlarını nasıl sağlayacağız? Bütün bunları yapabilmemiz için mahalle bazında doğru örnekleri göstermemiz lazım. Bu kadar yıllık deneyim şunu gösterdi. Beş binin üzerinde insanla uzlaşma yönetimi yaptım. Bu 20 25 beş, binin üzerinde. ...6-7 tane dönüşüm kocesinden... Bu kojesine, başlayan yani sürecin, e, Evet, e, şunu gördüm... ...bizim insanımız görmediği şeye inanmıyor... ...birincisi bu... ...doğru örnek verirseniz bunu çok güzel taklit edip... ...kopyalayıp götürüyor... Kötü evet. örnek versi, ...yaparsanız o kötü örnekler yaygınlaşıyor... ...ikinci e, şey... ...beklentiler... ...Türkiye'nin en önemli sorunu... ...üçüncü dönüşüm sürecinde... ...beklenti yönetimini nasıl yapacağız... ...uzlaşma yönetimiyle e, ilintili olarak... ...bunu söylüyorum... Bu 5000 kişilik görüşmelerin sonucunda hiç değişmeyen bir cümle var. İrtifane yüzde kaç veriyorsunuz? Evet. Şimdi bizim kentleşmemizi o kadar anlatan o kadar güzel anlatan bir e, cümle ki. İrtifane yani bunu yükseklikle, imarla bedava çünkü kamu evet. bunu bedava veriyor. İki yüzde kaç veriyorsun da finansmanı olmadığı için işte kat karşılığı dediğimiz. Müteahhit veyahut da ve finansmanı bu dönem, karşılayacak olanı. Bu dönem birinci ve ikinci dönüşüm sürecinde gerçekleşti. Kapasitesi vardı kentlerin. Yıkıldı yapıldı, yıkıldı yapıldı. Ama şimdi kapasite dolduğu için yıkılıp onun üzerine bir misli imar haklarını arttırma dönemi bitti. Yani bu gemi batıyor. Hepimiz bunun içerisine batacağız. Dönüşüm yapılacaksa bizim en büyük şeyimiz kentte kent programı biraz sonra anlatır onu. İki temel hedefimiz var. Kentlerimizde yapacağımız tek şey bina riskine hiç e, itiraz etmiyorum. Riskli bina yıkılsın bir şekilde yeniden yapılsın. Nasıl yapılacağı tartışılsın. Ama büyük kentlerimizin özellikle İstanbul'un açık alan network'üne, sistemine ihtiyacı var. Nefes almıyor kentlerimiz. Yani ilçe Bağcılara gidin, Zeytinburnu'na gidin, o yoğun alanları biraz abartıyorum ama iğne atsanız yere düşmez. Yarın deprem olduğunda insanlarımız yok. nerede toplanacak? Yarın deprem olduğunda o daracık yollar kapandığında insanlarımız nasıl tahliye olacak? Bunu yeniden kurgulamamız lazım. İstanbul'un yeşil alan miktarı kişi başına yerleşme alanları için söylüyorum. Bir metrekare. Biz bir standartlarımız on metrekare. Bir metrekareyi on metrekare yapamayız. Ulaşılamayan hedeftir. Ama biri artı bir nasıl yaparızın üzerinde çalışmamız lazım. Birincisi bu. İkincisi ulaşabilirliği, ulaşımı nasıl düzelteceğiz? Vadilerimizi yeniden nasıl boşaltacağız? Bu vadilerimizi bir ulaşım sistematiğine, yeşil alan sistematiğine nasıl bağlayacağız? Yani yeni kentsel kurguyu nasıl yaratacağızı tartışmamız lazım. Onun için bu Başlattığımız üç ada bir ada mahalle kentte kent programları ulusal ve uluslararası tasarımcılarla çalışmamız bize bir deneyimi ortaya çıkarıyor. E, bu deneyimi biz bu yıl sonunda e, kamuoyuyla paylaşarak yeni planlama yaklaşımımızı ortaya koyacağız. E, olumlu yönleri alınır umarım. E, herkes bir şekilde iyi tepkiler alıyoruz. Bu e, Çalıştaylarımıza her geçen gün daha fazla insanlar katılıyor. Tabii bu yapmış olduğumuz iş gönüllüye dayalı. Meslektaşlarımızın, mimar olsun, plancı olsun, başka alandaki tasarımcılarımızın bir şekilde öğrenme sürecine girdikleri bir platform. O nedenle bunu çok önemsiyoruz. Umarım iyi sonuçlar ortaya çıkar. Evet, gönüllü, kamusal bir faaliyet evet. olduğunu da Tekrar tekrar vurgulamamızda evet. fayda evet. var. Ee, biz Sıla Hanım sizinle yapmış olduğumuz eski programımızda e, bahsetmiştiniz mahalle Hı -hı. projesinden. Başlamamıştık ee, henüz evet, o zaman. Evet başlamamıştınız ama böyle bir düşünce olduğunu. Üç adı bir adayı konuşmak üzere biz evet. programımızı gerçekleştirmiştik. Ama şimdi e, Faruk Bey'in de verdiği bilgilerden anladığım kadarıyla bir anda 250 tasarımcının katıldığı büyük bir proje haline gelmiş. Onu sizden dinlemek istiyoruz. Tamam. Ben o zaman kısa bir hatırlatma olması için destek platformuyla başlayayım. Lütfen. Nedir destek platformu? Şimdi platformu biz kentsel strateji olarak kurduk ve yürütüyoruz. Ama platformun kapsamı yani platforma katılan kişilerin Farklı uzmanlıkları var, sayıları çok fazla dünyanın farklı şehirlerinden kişiler katıldı bizim modellerimize. Ve herkes İstanbul'daki yeni dönüşüm modelini test etmek için gönüllü olarak bütün çalışmasını özveriyle ortaya koydu. Destek dediğimiz bir platform anlıyoruz değil mi? Evet, evet. bu bir platform evet. ve öncelikle amacı özellikle riskli alanlarda yaşayan kişilerin sorunlarını çözmeye yönelik Modeller geliştirilmesi, özellikle yerinde yenileme ve gönüllülük esaslı dönüşüm olarak iki temel kriteri var. Bu kriterlere uygun olarak nasıl yeni dönüşüm modelini uygularız, kurgularız, yeni planlama yaklaşımımızı nasıl oluştururuz? Bu başarıkları da istersen var. söyleyelim. Yani destek, yerel girişme destek, yani bir şekilde destek verme anlamında ama kavramsal içeri içerisinde demokrasi, Eşitlik, strateji, toplum, ekoloji ve katılım. Yani bir proje demokrasisinin olmazsa olmaz altı kelimesinden birleşerek destek oluşuyor. Öyle de bir anlamı var. Yani yapmış olduğumuz her projede demokrasi, proje demokrasisini, eşitliği, ister imar haklarının eşit dağılımı olsun, ister sosyal alanlara eşit ulaşım olsun, biraz önce konuştuğumuz stratejik Stratezi. tasarım... E, toplumu, e, toplumsal ögeleri ön plana çıkarma, ekolojiyi koruma ve katılımı sağlama. Bu konuda yerel girişime destek amacıyla kurduk. Bu yerel girişimden de maksadımız belediyeler, biraz sonra o soruyu soracağınızı bildiğimiz için tasarım atölyeleri, şeyi, evet. işte yerel girişimlere bir şekilde destek veriyoruz belediyelere. Artı projeden etkilenen, dönüşüm projelerinden etkilenen gruplara, İnsanlara veriyoruz. Yani iki şeyimiz var. Ee, diyoruz ki bir gün belediye kapını çaldığında şaşırma. Kendi projenin kendin geliştir. İşte sana destek tasarımcılar. İkincisi bu sefer tasarımcılara dönüyoruz. Diyoruz ki sizin pazar alanınız burası. Farklılığı burada yaratacaksınız. Sizin gidip buradaki insanların kapısını çalışıp kendi işinizi kendinizin kuracağı bir ortam yaratıyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Yani iki taraflı e, katılımcı demokratik bir süreci başlattık. Evet. E, bunlara ek olarak bir şey daha var. Bir de e, tasarımı biz bu dönemde ön plana Hı -hı. koyuyoruz. Yani üçüncü dönem e, kentlerimiz üçüncü kez yıkılıp yeniden yapılıyor. Fakat burada bir konu eksik kalıyor. O da estetik konusu. E, yeni yapılan sitelerden konutlardan hiçbirimiz memnun değiliz Dolayısıyla bu dönüşüm sürecine tasarımcıların seyirci kalmaması için bu süreçte bu süreçte ellerin taşın altında koyabilmeleri için bir sivil tasarım hareketi de başlatıyoruz aynı zamanda yani hem yerel girişimleri destekliyoruz onlara mesaj veriyoruz diyoruz ki kendi projenizi kendiniz, e, tasarlayın. Biz de buradayız, ve destekliyoruz. Özellikle bu yeni tasarımcı modeline de mahalle tasarımcıları diyoruz ki e, bu tasarımcılar artık sahaya çıkan insanlarla birebir konuşan, onların isteklerini ve beklentilerini alarak e, onlara uygun e, yaşam alanları tasarlayabilen, attıkları çizginin maliyetini hesaplayabilen, evet, çok, çok yüksek maliyetli e, tasarımlardan kaçınıp özellikle ...mesela İstanbul'un %90'ı belki çok hani orta gelirli konuslar olarak yeniden tasarlanacak. Bu alanda çalışacak olan yeni tasarımcıların geliştirilmesi, desteklenmesi gerekiyor. İlk iki süreçte, özür diliyorum. İlk iki süreçte, kentsel dönüşüm sürecinde kendimize özge, yapsatçı dediğimiz mahalle müteahhitleri çıktı... Yani bu bize öz bir Tabii. şeydi. Şimdi yeni süreçte Sıla'nın söylediği mahalle tasarımcısı. Bakın bu çok, o kadar önemli ki tasarımcı demiyoruz. Mahalle tasarımcısı diyoruz. Niye? Maliyeti çok iyi kontrol edecek. Yenilikçiliği, teknolojiyi bir şekilde bu sürece adapte edebilecek. Ama çok yoğun mahallelerimiz dönüşeceği için yoğunluk mimarlık becerisini gösterebilecek mahalle tasarımcıları. Çünkü az yoğun alanlarda çalışmayacağız. Bugünkü yapılaşmamıza baktığımızda İstanbul'un dönüşmesi gereken mahallelere baktığımızda e, imar yoğunluğu 4 emsal, 5 emsal, 5-6 katlı binalar çekme mesafeleri Tabii. yok. Şimdi bu süreçte ya bunları azaltacağız çok çok iyi tasarımlar çıkaracağız. Bunu finans açısından, insanların transferi açısından yapmak çok mümkün değil. Demek ki yoğunluk artmasa bile aynı yoğunlukta kamusal alanlar açık, yalan alanlar yaratmak için tasarımcının becerisi, gücü bu alanlara da oluşmak zorunda. Onun için tasarımcılara çok ama çok büyük görevler düşüyor. O nedenle biz ulusal, uluslararası tasarımcıları farklılaşın. Bu alanlara girin, yeteneklerinizi gösterin, e, yenilikler yaratın, e, becerilerinizi geliştirin ki yeni yaşam alanlarını o kadar güzel tasarlayalım ki bir daha bu alanları dönüştürmek için dördüncü dönüşüm sürecini konuşmayalım. konuşmayalım. Bir on yıl sonra, bir on beş evet. yıl sonra. E, tasarımcılar diyoruz ama daha önce de üzerinde durduk. Çeşitli disiplinlere mensup herhalde bu Hı -hı. tasarımcılar. Yani sadece... Şeyi kastetmiyoruz. E, mühendisleri, mimarları, Mimarlı. şehir plançılarını kastetmiyoruz. Mesela bu mahalle e, bazından hareket edersek e, kimlerin bu, e, tasarımcı olarak e, adını zikredebiliriz? Kimlerden bahsedebiliriz? Özellikle de yereli kastederek soruyorum buna. Evet. E, şimdi iki tür, e, yani iki şekilde cevaplayabilirim sorunuzu. Birincisi biz mahallelerin yeniden tasarlanması derken hep yapısal dönüşümü kastediyoruz aslında. Evet. Ama mahalle dediğimiz şey sosyal bir olgu. Dolayısıyla yaşam kalitesinden de bahsediyor olmamız gerekiyor. Ve ihtiyaçlarından mesela, da, sosyal ihtiyaçlarından da bahsediyor evet, olmamız lazım. Mesela biz destek platformuyla birlikte bu yapısal dönüşüm konusunu daha çok gündemimize aldık ve yeni dönüşüm sürecinde tasarımın işte finans konusundaki uzmanların görüşlerini aldık sosyologlar e, gibi yani çeşitli dallardan uzmanlıklardan insanların görüşünü aldık ama yaşam kalitesi dediğimizde mahalle yaşamının güçlendirilmesi dediğimizde e, orada tasarım atölyesi Kadıköy'den birazdan bahsedeceğiz e, orada tüm tasarım grupları grafik e, tasarımcılarından fotoğraf sanatçılarına e, işte ürün tasarımcılarından, videoculara kadar herkes yaşam kalitesini desteklemek için projeler, fikirler geliştirebilir. Bunu çok fazla… Yani yaşamın her alanında tasarım. Evet. Yani bu görsel sanatta olabilir. Ee, bu Sıla'nın bahsettiği infografik diliyle sorunların tespiti ya da çözüm yollarının gösterilmesi olabilir. O nedenle e, her alanda tasarım e, sloganımız bu bu çerçevede özellikle gençleri dönüşüm sürecinin yalnızca dönüşüm sürecinin yalnızca yık yap planlama mimarlık mühendislik boyutu olmadığını bunun daha farklı alanlarda genişleyeceğinin ipuçlarını veriyoruz yani alanımız çok geniş mahalle dediğiniz zaman esasıyla söyledi sosyal alanı sosyal yaşamı Yeniden nasıl tasarlayacaksınız? Bu da bir tasarım konusu. Yeni yaşam alanı nasıl tasarlanacak? Sosyal alan nasıl tasarlanacak? Burada yaşayan insanlarımızın işte, sosyal programlarla, kapasite artırma programlarıyla yeni iş alanları nasıl yaratılır bunu konuşmamız lazım. Konuşmamızın başında yapmış olduğum tanım dönüşüm gayrimenkul geliştirme değildir tanımı. Batıyı çok geziyoruz. Briefingler alıyoruz. Bize dönüşüm süreçlerini anlattıklarında koydukları ilk slide. Şu projede birinci, beş bin, madde. birinci madde beş bin iş gücü, 10 bin iş gücü. Bu rakamla başlıyorlar. Şimdi ben şu, şu soruyu soruyorum. Ee, bizim dönüşüm süreçlerinde ne kadar iş yaratıldı? Ee, ne kadar e, kapasite arttırıldı? Buna ilişkin bilgi var mı ya da hedef var mı? Maalesef yok. Eğer bu iş dönüşüm işi, gayrimenkul geliştirme ise onun rolleri çok farklı. Gayrimenkul geliştirme dediğiniz zaman onun kuralları var, finans bacağı var, başka e, e, e, arazinin geliştirme var, var falan filan. Karlılığı var. Ama fiziksel bileşenin yanı sıra ekonomik ve toplumsal bileşini aldığınız zaman bakın uzun vadeli eylemler bütün dedik. Kısa sürede dönüşüm olmaz. 60-70 yılda üç kez yıkılıp yeniden yapılan Yapılmış kentler yani. var mı? Şimdi biz bu süreçleri maalesef e, yaşadık. İyi yönleri de var, çok e, iyi örneklerimiz de var ama o kadar azınlıkta ki örnek veremiyoruz. İşte ben 20 yıl öncesinin Portakal Çiçeği ve Dikmen Vadisi'ni anlatıyorum. Kaç yıldır üniversitelerde anlatıyorum, toplantılarda anlatıyorum. Niye anlatıyorum? O dönem o projelerin en ortak özelliği işbirliğiydi. Katılımdı. Bakın 20-25 yıl öncesinden söylüyorum. Her biri için ayrı şirket kuruldu. Bütün arsa sahipleri o şirkete ortak edildi. Yani Bugün hiç olmayan kavramlar ya da yapılmayan şeyler. Finansman yaratılımında tahvil satıldı yurt dışına. E, o tahvillerle projeler gerçekleştirildi. Yani yeni dönüşüm sürecinde artık bizim paylaşım dediğimiz hani ilk iki dönüşüm sürecinde hep paylaşım vardı. Arsa sahibi Müteahhit karşı karşıya Karşı karşıya İlçeğe geliyordu anlaşacak. anlaşacak İmar hakkını kim veriyor belediye veriyor evet. İkisi anlaşarak iki süreci şey yaptı Biz o sürece şey diyoruz Al gülüm ver gülüm evet. 60 yıl 50 yıl al gülüm ver gülüm Herkes memnundu Mülk sahibi de memnundu gece kondolusu da memnundu Kim kaybetti kent kaybetti Kamusal alanlar azaldı açık alanlarımız yok Şimdi yeni dönüşüm sürecinde imar hakkı artmayacaksa Artmamalı o zaman ne yapmamız gerekiyor? Kapasitede de çok fazla olduğuna göre artık bilimin öne çıkması gerekiyor. Stratejilerin öne çıkması Estetiğin gerekiyor. Ön Estetiğin plana e, çıkması ön plana gerekiyor. çıkması gerekiyor. O nedenle bu yeni sürecin tasarımla birlikte yeniden kurgulanması lazım. E, biz de bu sürece bir şekilde e, özel sektör e, kimliğimizde bir şekilde e, kamu Sivil örgüt şeyimizle, şapkamızla, kimliğimizle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Herkesin bir şekilde elini taşın altına koyarak bu sürecin yeni modelini üretme zorunluluğu var. Paylaşım olmayacaksa yeni finansman modellerinin ortaya çıkması lazım. Yeni aktörlerin ortaya çıkması lazım. Bakın bu yeni yasa çerçevesinde iki tane aktör ön plana çıkacak. Biri çıktı zaten. Birinci aktör kamu. Kamu ilk iki dönüşüm sürecinde bu kadar etkili değildi. Şimdi kamu çıkarmış olduğu yasalarla, almış olduğu yetkilerle ve güçle ben aktörüm diyor. Niye? Yeni şehirleri kurarım, finansmanı bulurum, büyük projeleri yaparım, büyük yatırımları yaparım diyor. E, kamu tam bir yapımcı aktörü. ...yönlendirici olmaktan ziyade yapımcı pozisyonu sundu. İkinci aktör kim olacak? Özellikle bu riskli alanlarda yapı bazında... Yapı, ...afet riskli yapıların yıkılıp yeniden yapılması sürecinde... ...küçük girişimci diyorum ona ben. Yani dünün yapsatçılarının... ...biraz daha organize olması gereken küçük girişimciler. Niye? İşte üç ada bir ada örneğinde olduğu gibi... ...artık parsel bazında yıkıp yapma değil... En azından bir ada bazında birkaç parselin birleşmesiyle yeni bir yapımcı türü ortaya çıkıyor. Bu yapımcılara da yasada bir takım teşvikler veriyor. Bu doğru bir süreç, desteklenmesi gereken bir süreç ama burada zorunluluk tasarım olmalı. Tasarımı zorunlu kılmamız lazım. Teknolojiyi zorunlu kılmamız lazım. Geçen bir toplantıya katıldım çok şaşırdım yani 25 yıllık şehir plancısıyım bu detaylı bilmiyordum bir binanın yaşam yılı 60-70 yıllık süreç içerisinde inşaatın maliyeti yüzde 12 bakım onarım ve enerjinin maliyeti yüzde 84 olabilir mi böyle bir şey? Yani biz konutumuzda 50-60 yıllık süreç içerisinde enerjiye, yakıta harcadığımız para yüzde seksen buluyor. Bu kadar dengesiz bir yapı olabilir mi? 60 milyar dolarlık yıllık şeyimiz var. Enerji e, satın alma şeyimiz var. E, kapasitemiz var. Yani bu ne demek? Yeni dönüşüm sürecinde biz enerji verimliliğini, estetiği yeniden ele almamız lazım. Çünkü inşaat maliyetinin İlk şeyde inşaat maliyeti herkese ödeyemiyor işte. Onun için yapsat çıktı. İnşaat maliyetinin 8 misli bir maliyeti biz 50-60 yıllık ömür sürecinde, binanın ömür sürecinde harcıyoruz. Bu bilimsel bir şey değil. Bir de bir başka şey yapmışız. Yani o 60 yıllık bir binanın ee, ...yaşı diyelim ona... ...yaşı süresince üç kere de... Yüze ...yıkılıp yapılmışız. Yıkılmış ve yapmışız. Yani evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bu hesabı bir de o açıdan evet. yaparsak... ...yani müteahhit açısından... E, ...verimli bir süreç. Evet, <gülüyor> i̇ş, i̇ş alanı yaratma açısından... Alımsatma ...verimli açısından ama biz çok bu kadar zengin bir ülke değiliz. Değiliz maalesef. %80'i evet. siz enerji e, için... ...sokağa atıyorsanız... ...bunda bir yanlışlık var. Onun için üçüncü dönüşüm sürecinde cidden uzatmaları oynuyoruz. Aklımızı başımıza alıp bu süreci iyi yönetmemiz dikkatli lazım. Dikkatli olmamız Çok evet. dikkatli. Evet, şimdi bir, bir de... küçük ara verelim. Hı -hı. Ee, ondan sonra hemen devam edeceğiz. Bir müzik parçası dinleyelim. Ee, i̇kinci bölüme geçeceğiz sonra da. <gülüyor> The is coming on Done laid around, done stayed around This old town too long And it seems like I've got to travel on And it seems like I've got to travel on Papa writes to Johnny Johnny can't come home Johnny can't come home Johnny can't come home Papa rides to Johnny Johnny can't come home Johnny's been out on the road too long So I done laid around, done stayed around This old town too long Summer's almost gone Winter's coming on Done laid around, done stayed around This old town too long I've got to travel on That chilly wind will soon begin And I'll be on my way I'm going home to stay I'm going home to stay That chilly wind will soon begin And I'll be on my way And I feel like I just don't want to travel on So I done laid around, done stayed around This old town's too long Summer's almost gone Winter's coming on Oh yes, I've done later around stay around This old town's too long And it seems like I want to travel on There's a lonesome freight at 608 Coming through the town I'll be homeward bound I'll be homeward bound A lonesome freight at 6.08 Coming on through the town And I feel like I just don't want to travel on Well, I've done laid around, don't stay around This old town too long Summer's almost gone Winter's coming on Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler Programı'nda ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız Sıla Akalp ve Faruk Göksu. Efendim bir e, duyurumuz var. Deprem Zirvesi 2013. Türkiye Deprem Vakfı'nın her yıl düzenlediği e, deprem zirvesi bu yıl 16 Mayıs'ta e, Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde Mecdiyeköy'de, Şişli'de gerçekleşiyor. Birçok konuşmacının yer aldığı paneller var. İstanbul depreme hazırlanıyor mu paneli? Depreme hazırlıkta okul ve hastanelerde başarılı uygulamalar paneli. Ayın 16'sında sabahleyin saat 9'da başlayacak ve akşamleyin ...18'e kadar devam edecek, aynı zamanda ilgili kuruluşların stand açabilecekleri bir etkinlik bu. Akşamında da bir yemek var Dünya Müzikleri Orkestrası eşliğinde, bütün bilgileri Deprem Vakfı'nın sitesinden öğrenebilirsiniz... Ve bu gece yemeğine de katılmanız mümkün. Gündüz etkinlikleri e, ücretsizdir. Ama e, akşam yemeği e, kişi başı 250 liradır. Bu da tabii ki deprem vakfına önemli bir destek olacak. Evet, e, Sıla Hanım ben sizin sözünüzü kesmiştim. E, birinci bölümün sonunda. Evet, bir şey söyleyecektiniz. Ufacık bir Buyurun. şey ekleyecektim Lütfen. aslında az önceki konuyla ilgili. Bu yeni dönüşüm, dönüşüm sürecinde bir de finansman modelini yeniden kurgulamak gerekiyor. Çünkü şimdiye kadar hep verilen ekstra imar artışları bu dönüşümün finansmanını oluşturmuştu. Ama şimdi özellikle işte kredilerle, yeni mekanizmalarla bu yeni bir dönüşüm mekanizması kurgulanması gerekiyor. Evet başlangıçta da bu konuda da bir adım atıldı. Fikirtepe örneği oldukça kötü bir örnek olarak gündeme geldi. Ve bütün diğer bölgelerde e, Fikirtepe'yi oradaki emsali örnek almak istediler. Ama o da... E, i̇şte Fikirtepe e, biraz önce söylediğim o 5000 bin kişiden hep duyduğum irtifane yüzde kaç veriyorsun evet, karşılığıydı. Belediye <gülüyor> evet. bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi... E, Orada e, örnek olsun diye, cidden orası dönüşsün diye e, hiç kimseye verilmeyen imar hakkını maksimum verdi. Evet. Bu belediyenin kamu olarak e, vermiş olduğu bir haktı. Ancak e, tabii ki piyasa koşullarında, pazarlıklar sürecinde beklentiler o kadar yukarıya çıktı ki farklı farklı... E, Finansman kurallarına uymayan, fizibiliteleri çok zorlayan anlaşmalar yapıldı ve süreç bir şekilde başladı. Ama orada da şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. İrtifa, evet, belli bir dönem sonra tıraşlamak zorunda kaldılar. O da estetiği zorladı, o da tasarım kapasitesini zorladı. Yani orası bir laboratuvar. Umarım iyi sonuçlar çıkar. Kötü örnekten iyi Üyeye döner. Evet. Umarım o süreç içerisinde kimse mağdur olmaz. İki taraflı. Yani hem yatırımcıların mağdur olmaması önemli. Çünkü sigorta oradaki yaşayanlar için. Umarım yaşayanlar mağdur olmaz. O süreci ...piyasa koşullarında izleyeceğiz... Evet. E, ...bakacağız... ...göreceğiz. Ama bu tür örnekler... ...uzlaşmayı da engelliyor... Yılın evet. Bunun, e, e, ...zeminine de dinamit koyuyor... Yani. ...maalesef. Çünkü Bağcılar'daki... ...insanda çok haklı olarak... ...hadi bakalım bana ne vereceksin... ...diye bakıyor. Yani o nedenle... E, ...biz biraz radikaliz bu konularda... E, ...kral çıplak demeyi... E, ...artık... E, Korkmadan söylüyoruz. Niye söylüyoruz? Kentler kapasitesini doldurduysa, kentlerin imar artış kapasitesi çok az ise soru şu. Artacak yeni ilave imar hakları kimlere nasıl verilmeli? Cevabı çok basit bana göre. Eşitlik ilkesi çerçevesinde herkese eşit verilmeli. Yani satılmalı. Bakın evet. bunu tartışmamız lazım. İmar hakları bedava verile verile verile beklentiler o kadar arttı ki bugün gidin işte e, belli ilçelere hala şey beklentisi var. İşte müteahhit geliyor imar hakkı artacak benim 100 metrekarem var yine 100 verecek 120 verecek kimse bir odasını vermiyor yeni süreç içerisinde. E, kent kaybediyor tam tersi açık alan yaratmak için yoğunlukları azaltmamız gerekirken ilave imar haklarıyla yoğunluğu arttırıyoruz. Yani bunu birisinin kesmesi lazım. O nedenle biz diyoruz ki imar hakları satılmalı ve herkese eşit dağıtılmalı. Birinci şey bu. Bu satılamıyorsa bu politikacıların sevmediği bir şey. E, bu olmuyorsa üç ada bir ada örneğinde olduğu gibi her verilen yeni imar hakkı karşılığı büyük sahibi kamuya bir şey vermeli. Birleşirsen, bir ima... yapmak. Mı? Birleşirsen, Tabii. yani birleş, komşularını anlaş, birleşirsen daha iyi tasarım olacak e, imar hakkını artırayım. Çekme mesafeni kamuya verirsen, yol genişlesin, senin için önemli bu. Biraz daha artırayım. Kapalı otopark yaparsan biraz daha artırayım. Açık alan yaratırsan. Şimdi dedim ya iki dönem e, süreç e, dönüşüm sürecinde al gülüm ver gülümdü. Şimdi biz diyoruz ki al gülüm ver gülüm bitti al ver ne kadar almak istiyorsan kamuya o kadar, vermek, o kadar zorundasın. vermek zorundasın. Bunu birisinin birisinin oturup yani birisi dediğim kamu otoritesinin parsel bazında ben imar hakkı artışına izin vermiyorum. Biraz önce söylediğim koşullar çerçevesinde ada bazında birleşirseniz vereceğim demesi lazım. Beklentileri düşürmesi lazım. Yoksa bu beklentiler bu süreci uzatacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, Sula Hanım gönüllülük ...böyle bir süreçte... ...hele ki yeni projede... ...250 tasarımcıya kadar... ...ulaşmış... ...bu yani gönül, gönüllü olmayı... ...teşvik eden nedir? Bizden yani, <gülüyor> yani, e, sonra... Bunu bize çok soruyorlar ama... ...hiç bilmiyoruz gerçekten... <gülüyor> ...neden? Galiba... ...böyle bir model... ...yani somut bir... E, ...modele inanmak ve onun için... ...çaba sarf etmek istiyor... ...tasarımcılar... Dolayısıyla... Hani son bir, bir örnek model... mi ortaya koymak istiyorlar? Nedir bu? yani, evet. yani Özellikle bir... yabancı tasarımcılar e, için şunu söyleyebilirim. Ben onun da onlar, oranını merak ediyorum. Onlar neredeyse üçte bir oranında. değil Evet. evet e, Yabancı tasarımcılar tabii Türkiye'deki bu e, yükselen hani dönüşüm e, <gülüyor> ekonomisinin farkındalar ve bir şekilde bu, buraya girmek istiyorlar. Ama onun için de tabii bize geliyorlar bir şekilde. Biz de e, İstanbul'un kentsel dokularını anlayabilmek için İstanbul'daki e, işte kamu yönetimlerini, işte belediye başkanlarını tanıyabilmek için bir şekilde bu tür projelere dahil olup gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalarını onlara öneriyoruz. Bu böylece hem kenti tanıyorlar, hem e, kapasitelerini geliştiriyorlar, hem buradaki e, bizim tasarımcılarımızla bir araya gelip çalışmalar yapıyorlar gibi bir süreç oluyor. Yani Bence... bu şeyi tetikleyen tabii şeyler var. Birincisi Sıla'nın söylediği bir eğitim süreci. Bu pazarı tanımaları, tanımaları lazım. lazım. Evet. Yani bu yoğunlukta nasıl beceri göstereceklerini bilmeleri lazım. İki, tasarımcıların halkı tanıması lazım. Biz bunu sağlıyoruz. Yani alana ineceksin. Masa başında tasarımla bu iş olmaz. Beklentiler alacaksın, konuşacaksın. İki, Belediye yönetimini tanıyacaksın. Şimdi bizim bu platform, yaratmış olduğumuz, bu, açmış olduğumuz bu programlar tasarımcıyı belediye yöneticileriyle bir araya getirdi. Çalıştaylarla, toplantılarla. İki, tasarımcılıyı mahalleliyle bir araya getirdi. Şimdi onlar için bulunmaz bir nimet bu. Yabancılar özellikle bu pazar içerisinde nasıl yer alırım, Türk kentlerinin dokusunu Nasıl tanırım diye bu işin içine girdiler. Tabii bu nereye kadar? Sizin soruyu ben öyle aldım. Nereye kadar devam edecek? Çok da güzel bir şey oldu. Bu yıl içerisinde arka arkaya mahalle tasarımcılarımıza iş olanakları sağlayacak ortamları yakaladık. 2013 yılını stratejik tasarım yılı ilan ettik. Özellikle mahalle tasarımcıları için. Bu, bu son derece önemli tabii. İlk çağr çağrıyı yaptığımızın hemen ardından Kağıthane Belediyesi Kağıthane'nin dönüşüm süreci içerisinde mahalle rehberlerini birlikte hazırlayabilir miyiz dedi. Mahalle rehberleri? Evet, mahalle rehberleri. Sıla istersen onu bir aç. Ee, özellikle Kağıthane bölgesinde birbirinden farklı e, yatırımcılar hani bireysel projelerini yapıyorlar. E, bu süreçte bir mahalle kurgusu yani belirlediğimiz Can damarı, yaşam düğümü, yenilenen doku kriterlerine uygun olarak bir mahalle kurgusunun yapılması gerekiyor. Burada da en önemli konulardan bir tanesi uyumlu binalar yapmak, ee, sokakları ya yaşayan sokak kavramını Kesinlikle. ön, plana, ön çıkartmak. plana çıkartmak. Çünkü Kiatane de çok uygun çok. buna. Yani evet. Evet. Çünkü bugünkü dönüşüm modelinde amaç hani imar alıp yükselip Siteler yapmak gibi bir yaklaşım var şu anda. Ama biz bu sokak algısını çok yok edecek bir yaklaşım, bir model. Mahalleyi ortadan kaldırır, semteyi kal, evet. ortadan kaldırır. Yani, orta algıyı ortadan kaldırır yok Tabii. edecek bir yaklaşım. Dolayısıyla sokak konusu da önemli. İşte bu tür kriterleri kapsayan cephe kriterleri. Ve bu Belediyesi'nden bir talep olarak tabii, geldi tabii, öyle tabii. mi? Çok, bir çok özel önemli. sektörün şeyiyle çünkü o da şu o da çok önemli. Ne, neden? O özel sektörde e, bunu bir ihtiyaç hak, olarak e, görüyor. Çünkü diyor ki ben Kağıthane'nin yüzde birinde e, iş yapıyorum. Ama yüzde doksan iyi olması lazım. Bakın ka, kamu özel sektör işbirliği bizim mahalle tasarımcılarına bir e, ortam yarattı. Evet. Hemen ardından Kartal Belediyesi'nden bir talep geldi. Mahalle dönüşümü çerçevesinde uzlaşma yönetimi ile e, halkın beklentilerini alarak mahallenin sorunlarını açık alan nasıl yaratılır ulaşım nasıl sağlıklaştırılır talebi geldi. Hemen oraya birkaç mahalle tasarımcımızla girdik. Çalışıyoruz hayla. Kağıthane devam ediyor. Hemen ardından e, Kadıköy Belediyesi gelin Birlikte Kadıköy'ün tüm sorunlarını tasarım yoluyla çözerek bir tasarım atölyesi kuralım. Adına TAK dediğimiz atölye e, kuruldu. Sıla onun koordinatörü Ömer Kanıpakla birlikte ikisi e, yönetiyor. Çok çekirdek bir kadromuz var. Yarın da programları açıyorsun. Onlardan biraz Hı. bahsedebilir misin? E, tasarım atölyesi Kadıköy öncelikle Kadıköy Belediyesi. Kentsel Strateji ve Çekül Vakfı yani kamu özel sivil işbirliğiyle yürütülen bir İşin atölye. İşin enteresan tarafı araya giriyorum ama yani Hep birbirinden bu işbirliklerin... farklı belediyelerden, siyasi tabii, olarak tabii. farklı belediyelerden, farklı partilerden Çünkü bahsediyoruz. Bu da önemli bir şey herhalde. kentleşmenin, tasarımın partisi olmaz. Evet. Biz çok tarafsızız bu evet. Başlı başına kendisi zaten evet. siyaset değil mi? Aynen. Yani, evet, evet. Pardon buyurun. <gülüyor> evet. Ve tasarım atölyesi Kadıköy'ün yani TAK'ın amacı Kadıköy'de yaşam kalitesini yükseltmek. Az önce konuştuğumuz gibi bu her türlü tasarımı kullanarak her boyutta ürün tasarımından mimariye, planlamaya kadar her boyutuyla tasarımı ulaşılabilir hale getirmek. Yani Kadıköylüler için Kadıköylülerle tasarımcıları buluşturan bir mekan yaratmak amaç. Burada e, yarın açıklayacağız. Çeşitli programlarımız olacak. Tasarım, araştırma, katılım başlıkları altında. Şimdi burada eee yani kadikoytasarim.org adresinden bilgi alınabilir. Ama önemli bir etkinliğimiz mesela Kıyı Köşe diye bir etkinlik var. Kadıköy'de. Kıyı köşe. 10 evet. tane köşe seçtik. Bunlar bugün kullanılmayan, fark et önünden geçtiğimiz e, kıyıda köşede kalmış mekanlar. Bu alanda böyle tarihi, tarihi falan filan hayır, olması hayır. önemli değil. Hayır. Değil. Evet değerlendirilebilecek, Aynen öyle. proje üretilebilecek, katılabilecek, katılabilecek, katılabilecek. Aynen. Hem kadıköylerin fikirlerini alacağız buralarda, neler olabilir, hem de tasarımcıların projelerini alacağız. Ve kadıköy belediyesi beğendiği tasarımları uygulamaya geçirecek. Ya da harita etkinliklerimiz olacak. Kadıköyün değerlerini haritalayacağız. Hem geçmiş değerlerini hem bugünkü değerlerini. Kadıköy'deki anılar da harita programının bir parçası olabilir. Yani 1960'ta kadıköy neydi? bir gün nasıl geçiyordu? Bugün Gökköy'de neler var gibi bir sergi programımız var. Ondanlar e, programında mahalle maketleri yapacağız çocuklarla birlikte özellikle. Mahke Mevcut mahallelerimi maketleyeceksiniz? Evet yani evet. mahallelerini algılamalarına yönelik maketler olacak. Bunun dışında yine 3x3 diye bir programımız var. Bu da ada, mahalle ve kent ölçeklerinde Kadıköy'ün yeni kentsel kurgusu için tasarımlar yapacağız. Bu üç ada bir adanın devamı devamı Aynı model. Evet. Üç adayı birleştirerek değil. Bu sefer tek ada bazında. Bu türlü çeşitli yani dokuz programlarımız tane programımız olacak. Buna her alanda tasarımcı katılabilir. Mimar kimliği, plancı kimliği, tasarımcı kimliği olmaz. Kendin tasarımcı Adleden herkes katılabilir. Çok merak ediyorum gençlerin özellikle tasarımcı gençlerin ilgisi nedir? Ve çok fazla çok fazla atölyeye yaklaşık 300-400 kişinin çalışabileceği büyüklükte eski bir özen sinemasının dönüştürülmüş hali 24 saat açık olacak altyapıyı sağlıyoruz gençlere orada çalışacaklar bakın şimdi nereden nereye geldik tasarımın gücünü göstererek belediyeler artık bunları ıı, talep, etmeye, talep başladılar. etmeye başladılar biz de bundan Çok memnunuz. Evet. dün bir e, e, Bakırköy Belediye Başkanımız da açıklamakta ben sakınca görmüyorum e, bir talep geldi orada da Bakırköy'de de bir dönüşüm süreci içerisinde tasarımla teknolojiyi buluşturacağız yani yeni dönüşüm sürecinde biraz önce konuştuğumuz enerji verimliliğini dikkate alarak yeni teknolojilerin tasarımcıyla buluşup, tasarımcının bunu tasarım haline getirip yeni dönüşüm sürecinde adına ister akıllı bina deyin, ister sürdürülebilir mahalleler deyin, ister ekolojik bina deyin, ne derseniz deyin bu süreci başlatacağız. Her bir sürecin kendinden farkının olması gerekiyor. O nedenle biz stratejiye, tasarıma, ve teknolojiye bu üç kavramı iç içe geçirecek bir süreci başlatmış olduk. Ürünler bizim şeyimizi ortaya koyacak. Ürünleri ürünlerin iyi olması ve her atölyenin sonucunda da performans kriterlerimiz var. Ne kadar tasarımcıya iş yarattık? Çentik atacağız. Ne kadar gence iş yarattık? Çentik atacağız. Ne kadar proje geliştirdik? Bunlar da bizim performans gösteriyoruz. bunları arası. yayınlayacaksınız. Bunların hepsi yayınlanacak, internet ortamında veya görsel evet. baskı halinde. Hemen şeyleri verelim. Kadıköy Tasarım ee, ilgili edelim. dinleyicilerimiz mutlaka girsinler ve bu siteyi izlesinler. Yarından itibaren de duyurularınız Hı -hı. yer alacak. Kentsel Strateji adresini Hı -hı. Mutlaka e, bütün, evet, yani. bütün programlara ulaşmaları mümkün. Arkadaşlar süremizi çok hızlı tamamladık. Benim sormak istediğim başka sorular da vardı. Özellikle biz e, haftalardır, aylardır kentsel dönüşüm üzerine program yapıyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor bunları veriyoruz. Ama ne olması gerektiğine ilişkin... E, sadece ve sadece başlığı bu olan e, bir programı sizlerle gerçekleştirdik. Çok çok teşekkür ederiz. Biz Sağ teşekkür, olun. Ederiz teşekkür ederiz. Bu imkanı ben tekrar deprem zirvesinden bahsetmek istiyorum. Türkiye Deprem Vakfı'nın e, deprem zir zirvesi 16 Mayıs 2003 tarihinde Grand Cevahir Otel'de e, gerçekleşiyor. Sabahın 9'undan akşamın 18'ine kadar e, paneller olacak, konuşmalar ve sunumlar olacak. Evet efendim. Bugün Altın Saatler programında iki konuğumuz vardı. Faruk Göksu ve Sıla Akalp. Uzlaşma Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm e, Tasarım Atölyesi Kadıköy kısaltılmış adıyla TAK üzerinde durduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.